İyi günler sevgili dinleyicilerimiz. Benden de iyi günler. Nasılsın Karagöz'üm? Ya özlemişim seni. Bu programlarda olmasa görüşüp konuşacağımız yok. Görüşmeye görüşürüz de konuşacağımız bir şey yok. Niye öyle dedin? Yani acıbat bilmiyorum. Eve gidince ağzımı açıp tek kelime desim gelmiyor. Aslında bende de bu durum aynı. Bunda bir sebep olsa gerek Karagöz'üm. Benim hanım buna Terzi kendi söküğünü dikemezler. Terzi? Ne alaka ben anlamadım Ha şundan olabilir Bizde malum meslekte çene ön planda Orada burada habire konuşmaktan artık diğer zamanlarda konuşmaya isteğimiz kalmıyor Bence de çünkü aşçılarda da olay böyle En sağlıksız beslenen meslek Hadi ya onca yemeğin içinde İşte onca yemeğin içinde ha, O zaman senin hanımın dediği terzi olayı doğru efendim Öyle galiba işte yatıp kalkıp Allah'a şükretmeli. Şu mide yüzünden ne istemiştim aşçı olmayı. Nasip olmayınca da pek efkarlanmıştım. Ya her şeyin hayırlısı diye boşuna dememişler. Dememişler acıvat. Aşçılardan sonra da çiftçiler geliyor tabii. Vay be. Sonra çağrı merkezindekiler, inşaat işçileri vesaire. Bak bunun mantığını çözemedim işte. Yorulan çene ve bedenden dolayı olsa gerek efendim. Belki de. Peki bu her aşçının bağladığı göbeği neye bağlayacağız? Eee şey canım e, Heh e, sen sağlıksız beslenen meslek dedin Beslenmeyen demedin İnsan abur 100 da kilo olabilir Karagöz'ün Anlaşıldı acaba. Ama bizim bu çene işini çözmemiz lazım Yoksa bizim hanımla iş kötüye gidiyor Hem doğru Bence eşin seni bu yönde motive etmeli Nasıl motive? Mesela söze hay hak diye başlasa Eminim gerisini getirirsin Tabi, yani öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Bir de biraz kelimelerde israf etmesen, enerjisini bitirmesen faydası olur diyorum. Yani sence fazla ve gereksiz konuşuyorum ha? Öyle bir şey demedim. Öyle ya. dedin, öyle dedin. Bunun nazikçesini söyledin. Sadece biraz daha dikkat et, filan dedim yani. Tamam, madem öyle, işte böyle. Böyle derken Karagöz'üm? Karagöz'üm? Karagöz, yahu sana diyorum. <gülüyor> Hoppala. Yahu bir şey desene. <gülüyor> Yahu sen bana alındın tamam da. E şimdi de tavır yapıyorsun. <gülüyor> tamam anlaşıldı anlaşıldı. Programı kapayayım da. Sen ne yaparsan yap. <gülüyor> Efendim her halimize hamdolsun. Muhabbete katılana aşk olsun. Yaptıksa bir kusur hata. <gülüyor> <gülüyor> Yaptıksa diyorum bir kusur hata. Neyse. İnatçıdan medet bekletmez. <gülüyor>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 Bari söyleyebilen birini bulsaydık ya. Şşşt gürültü yapmayın stüdyodayız. <gülüşmeler>